Ahmet İnsel ile Ufuk Turu Günaydın Ahmet. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Biraz Türkiye'deki ortamın dışına çıkalım. Zaten biraz dışındasın. En azından Günaydın. fiziki olarak ve Avrupa'da neler olup bitiyor diye bir bakalım. Özellikle yeni bir krizin gelip gelmediği yolda olup olmadığı konusunda epey bir spekülasyon da var ortada. Evet şu anda panik küçük bir panik başlamış durumda. <gülüyor> Bu hafta sonundan beri geçen hafta sonundan beri Avrupa'da ekonomi çevrelerinde sadece borsada değil Perşembe günü acil olarak Avrupa Birliği <gülüyor> sorumluları devlet ışıklı Sadece işlerden sorumlu Kişiler Hükümetlerinin İşlerden sorumluları Toplanıp Sadece Yunan borcuna Yunanistan borcuyla ilişkin değil Daha genel Önlemleri Konuşmaya çalışacaklar Ama konuşmaya çalışacaklar demek lazım Çünkü konuşup da karar almaları pek Kolay gözükmüyor Bu da Avrupa Birliği'nin Artık çok belirgin hale gelen ortak politika veyahut bir birlik politikası oluşturma kapasitesinin ne kadar sınırlı olduğunu ve Avrupa Birliği'nin bu genişlemesinin derinleşme olmadan gerçekleşmesinin sakıncalarını çok açık biçimde ortaya koyuyor. Özellikle de Avro ile ilgili bu sorun çok belirgin. Çünkü bir paranın arkasında özellikle urus devletler dönemi sonrası kapitalizmin içinde paranın arkasında bir siyasal güç bulunmadığı zaman ona güvenini veren siyasal güç bulunmadığı zaman veya böyle bir gücün mekanizmaları oluşmadığı zaman o para her türlü Spekülasyona, endişeye açık bir para haline geliyor. <gülüyor> Yunanistan krizi bunun çok açık bir örneği. Yunanistan'ın e, borç sorunu baktığımız zaman Avrupa Birliği ekonomisi içinde e, çok küçük bir sorun. Avrupa ekonominin, Birliği ekonomisinin büyüklüğü içinde çok küçük bir sorun. Detaylı biçimde baksak, Amerika'daki federal devletlerden bir çoğunun Yunanistan kadar borcu vardır. Evet. Fakat arkasında tek bir para birimi avro gibi dolar var ama doların da arkasında Amerika Birleşik Devletleri var. Arkasında çok güçlü bir Fed, Amerikan Merkez Bankası var. Evet. Halbuki Avrupa Birliği'nde bu Avru'nun arkasında işte yeni kurulmuş bir e, Avrupa Merkez Bankası var ama Avrupa Merkez Bankası'nın Yunanistan krizi e, ortaya çıkana kadar e, hemen hemen e, şey dışında faizler dışında e, müdahale edecek hiçbir enstrümanı hiçbir imkanı yoktu. İşte yeni yeni e, müdahale edebilecek e, fonlarla donandırılıyor 700 milyar <gülüyor> avroluk bir müdahale fonu falan filan. Ama Başka bir dizi operasyonu yapma yetkisine sahip değil bu Avrupa Merkez Bankası. Örneğin e, Euro Obligasyonu, yani Avrupa Birliği e, tahvili diye bir şey yok. Devlet tahvilleri var. Evet, ulus devleti. <gülüyor> Mesela çok anlamlı bir şey bu. Avrupa Birliği tahvili yok. Halbuki Avro'nun güçlenmesi için Avrupa Birliği tahvilleri oluşturmak gerekir. E, diğer taraftan e, Avrupa Merkez Bankası'nın Piyasalara, bono piyasalarına, devlet hazine bonoları piyasalarına girerek buradan e, sorunlu e, kağıtları e, alması ve burayı temizlemesi, FED'in 2008'de çok büyük miktarda yaptığı gibi e, ancak yeni izin verildi ve çok sınırlı. İkinci el piyasalarına giremiyor falan filan. Dolayısıyla e, ortada bir e, siyasi... Güçten arındırılmış veya siyasi gücü çok sınırlandırılmış, politika yapma gücü çok sınırlandırılmış bir <gülüyor> merkez bankasının parasının e, düştüğü e, zor durum var. Yunanistan bunun e, göstergesi yoksa Yunanistan'ın tek başına e, Avrupa Birliği'ni krize sürüklemesi veya Avroyu krize sürüklemesi hakikaten mümkün değil e, iktisadi büyüklüğü itibariyle. Bir de bunun yanına ikinci bir faktör ilave oluyor. Bunu Yunanistan krizi ortaya çıktığında ele almıştık açık radyoda. Bir daha hatırlatmakta yarar var. Hı hı. E, tabii ki bu piyasalar dediğimiz olgu, yani e, esas olarak e, emeklilik fonları e, yöneticilerinin e, e, at koşturduğu büyük ölçüde e, bu piyasalar dediğimiz olgu, e, mali piyasalar diyoruz. E, Böyle bir spekülatif ortamda e, aslında çok daha e, iyi para kazanıyorlar. E, Yunanistan krizi, Yunanistan'ın borçlanmasının çok artması, borç, bor, borç oranının çok yüksek olması, arkasından İrlanda, arkasından e, Portekiz, arkasından İspanya, şimdi İtalya'nın e, hedef tahtasına oturtulması e, bu çevreler açısından şöyle bir getirisi var. Yüzde iki buçuk faiz oranlarının yüzde %3'e, %3.5'a ve Yunanistan, İrlanda gibi ülkelerde çok daha yükseğe çıkması. Bir risk var mı? Küçük bir risk var. Ödememe riski veya borcun bir kısmının iptal edilmesi riski. Ama bu riskin 2-3 sene içinde gerçekleşmemiş durumda zaten aradaki faiz farkı ortadan kaldıracak borcu neredeyse sıfırlıyor. Dolayısıyla... Bir de bunun üzerine borç da iptal olmaz da ödenirse inanılmaz bir kar çıkıyor ortaya. Şu anda bütün spekülatif fonlar bu şeylerin peşindedir. Peki bu devlet kağıtlarının peşindedir. İtalya söz konusu olduğunda mesela farklı olarak işte İtalya'nın borcunun daha çok iç borç olduğu söyleniyor. Bunun bir fark yarattığı ve bu yüzden de dolayısıyla büyük ölçüde İtalya etrafında başlayan tartışma spekülatif bir tartışma olduğu. Ee, evet İtalyan'ın daha çok iç borç e, Türkiye'dekine benziyor. <gülüyor> e, iç borç ama bu iç borcun ne kadarı İtalyanların borcu ne kadarı e, İtalya, <gülüyor> İtalya üzerinden yerleşik e, yurt dışı borç olduğunu pek bilmiyorum. Fakat e, İtalyan'ın durumu biraz daha farklı Yunanistan'ın durumundan tabii ki bu nedenden dolayı İrlanda'nın durumundan daha farklı. Zaten İtalya'daki e, borç krizinin, e, şöyle bir şey söylemek lazım. İtalya'daki borç krizi eğer e, gerçekten e, e, ortaya çıkar, bir kriz olarak ortaya çıkarsa o zaman <gülüyor> büyük e, Avrupa bankalarını e, çok sarsacaktır. <gülüyor> e, çünkü o büyük Avrupa bankalarının esas e, alacaklı durumda olduğu bir e, borç söz konusu. O yüzden İtalya ile kısmen... ilgili, değil mi? Evet, evet. O yüzden kısmen iç borç gibi gözüküyor çünkü o Avrupa bankalarının e, İtalya'daki şubelerinin verdiği borçlar bunlar. E, krediler de alıyoruz. Fakat burada gerçekten e, e, biliyorsunuz bu e, finans e, mali piyasaların e, gözü, aklı e, bu e, kredi derecelendirme kuruluşlarıdır. Onların gözüyle bakar kredi derecelendirme kuruluşları. Onların aklıyla düşünürler. Onların aklıyla düşündüğünüz zaman da burada bir risk var. Risk olan yerde spekülatif getiri de vardır. Dolayısıyla riskin abartılması riski değildir bir yere kadar. Riskin abartılması hatta karı getirir. Karı arttırır. Evet. Bir yere kadar. Tabi riski çok abartırsanız ondan sonra iş... Patlar ve elinizde de kalabilir tabii. Risk edilmiş şey böyle bir şey. Bu e, bu çerçevede baktığımızda e, Yunanistan'da e, son aylarda ancak ciddi bir talep azalması görülmeye başlandı. Çünkü Yunanistan'ın borcunun bir kısmının silinmesinin yegane çözüm olduğu fikri çok yaygınlaşmaya başladı. E, Almanya'da bile bu konuda... E, Beklenmedik muhafazakar e, çevrelerden e, öneriler gelmeye başladı son günlerde. E, borcun bir kısmını silelim başka türlü bu işten e, kurtulamayız e, fikri ön plana çıkmaya başladı. Biliyorsunuz Merkel şiddetle karşı e, halen daha karşı buna. Ama e, aksi tarzıda hiçbirini alamama riski var sanki değil mi? E, evet ya da başka B planları var. İşte borcun e, bir kısmını... E, Şeye devretmek. Avrupa e, Fonuna bir e, stabilizasyon e, istikrar fonu oluşturuldu biliyorsunuz. Buraya devretmek. E, Finlandiyalılar buraya devredilirse o zaman e, Yunanistan'ın e, devlet mal varlıklarının üzerine ipotek koyalım diye bir fikir geliştirdiler. Bir de oturmuş hesap yapmışlar. 300 milyar euroluk bir devlet mal varlığı varmış Yunanistan'ın şu i̇şte adalar, madalar. ...başka neler var bilmiyorum ama... Evet. Ee, ...böyle onun üzerine ipotek koyalım... ...demiş Finler Bu bana düğün-i umumiye... ...hatırlattı hakikaten bu sefer. <gülüyor> bu sefer evet. Daha net bir şey... ...olamaz yani. Paralellik... ...tarihi bir paralellik. Ee, B planları var. Bu tür B planları var. Ama esas... ...önemli olan bu... E, ...buradan... E, ...İtalya'ya, İspanya'ya... ...sıçraması nasıl engellenecek? Çünkü diğerleri bir dereceye kadar... ...götürülebilir krizler bunun yayılmasını engellemek bulaşmasını engellemek çünkü geçtiğimiz hafta içinde bir iki küçük böyle avcı ateşi dediğimiz ateş bu finans çevrelerinden geldi Fransa'nın da durumu iyi değilmiş diye haberler dolaşmaya başladı zaten böyle olur bu işler genellikle ortaya bir iki kişi bir haber atar Fransa'nın da durumu iyi değilmişler. Ondan sonra millet, aa Fransa'nın da durumu iyi dilmiş lafına alışır. Ve birdenbire Fransa <gülüyor> hiç o güne kadar e, zayıf e, kırılgan pozisyonda olduğu düşünmeyen Fransa'nın birdenbire kırılgan pozisyonda olduğunu ilan eden e, yüzlerce makale okursunuz. Böyle bir e, kar topu etkisi e, bu mali piyasalarda maalesef e, çok yaygın bir şeydir. Buna koyun içkisi de Siz. diyenler var biliyorsunuz. Evet. Avrupa tarafında böyle bir e, e, sorun var. Bir yapısal sorun var. Yani Yunanistan sorunu e, lokal bir sorun. Ama Avrupa Birliği'nin ve Avro'nun bir yapısal sorunu var. E, ve bu gerçekten e, bir dönüm noktası. E, i̇yimser yorumla e, başlayalım. İyimser yorum zaten Avrupa Birliği krizler aracılığıyla e, kurumlaşır ve derinleşir krizler olmadığı sürece e, ilerlemez hipotezi. Ama tabi 27 üyeli bir Avrupa Birliği değildi bundan önceki krizlerle evet, tabii, karşılaşan. Evet tabi 6 taneyle krizler yaşamak 27 ile yaşamaktan daha e, kolay, daha verimli olabilir. Şimdi e, herkesin e, e, dikkatle kendisinin de dahil olduğu bir e, yapıda e, dikkatle düşünmesi gereken bir derinleşme para birliğinde en azından bir derinleşmenin, daha fazla güçlü kurumlaşmanın önümüzdeki dönemde bu krizden çıkacak olumlu sonuç olduğunu iddia edenler var. Yani Avrupa Merkez Bankası'nın yanında bir ortak Avrupa iktisat politikası. Bunun da tamamlayıcı unsuru nedir dersiniz? Vergi politikasıdır tabii ki bir ortak vergi politikası, bunların hiçbiri yok biliyorsunuz Avrupa Birliği'nde. E, zaten üye bir devletlerde politikası. yanaşmıyor vergi politikasında e, ki, ortak bir şey de, komisyonu devretmeye. Bir Tabii. de şey var yani para biriminde e, derinleşme ama para birimi de zaten tüm AB üyelerinin e, dahil olduğu birim bir, birlikteliği şu anda. Hayır e, istisnalar var biliyorsunuz üç ülke var e, istisna olan İsveç, Danimarka ve. E, İngiltere'nin, Britanya'nın istisnaları var. Bir de yeni o, üye olan ülkelerin de bir e, zaman e, içinde üye, Avrupa Para Birliği'ne girmeleri söz konusuydu. Ama şimdi bu para birliğinin bu durumu karşısında Polonya falan e, hı hı. biraz toputacı atmaya başladılar. E, yeni para birliğine yeni giren e, birkaç tane ülke var galiba. Slovakya falan yakın tarihlerde girdiler. Fakat evet, o ülke, Malta girdi. Malta gibi, onlar, sorunsuz ülkeler. Çoğu ülke, yeni üye olan ülke, işte Polonya başta olmak üzere şimdilik biraz ayak sürüyorlar. Angajmanları olmasına rağmen onların istisnaya tabi değiller onlar. Danimarka, İsveç ve Britanya'nın yararlandığı istisnaya tabi değiller. Evet, yararlanmıyorlar. Bu, bu iyi tarafı Kötü bir de kötü senaryo mu var? Kötü senaryo iki üç tane arka arkaya olaydan oluşan senaryo. Kötü senaryo Yunanistan'ın Avro'dan çıkmak zorunda kalması. Bu Yunanistan için uzun vadede bir iktisadi çıkış yolu olabilir ama kısa vadede bedeli çok ağır bir çıkış. Yani bu bir devaluasyon, salt devalüasyonuna benzemeyen bir çıkış aynı zamanda Yunanistan'ın Avro'dan çıkması. Büyük bir devalüasyon demek fakat aynı zamanda tabii bir dizi e, kurumsallaşmış ilişkiyi e, değiştirmek demek, e, yeniden kurmak demek. E, avro, avroya geçiş e, yıllar almıştı, Avro'dan çıkış öyle bir ayda olmaz. Hı hı. Olduğu zaman da çok e, şey olur, e, kaos ortamında olur. Onun da ne sonuç vereceğini bilemeyiz. Avru'dan çıkışın yanında ikinci senaryo devletlerin iflas bayrağı çekmesi. Yunanistan'da devletin iflas bayrağı çekmesi. Ödeyemez borcunu ödeyemez durumda olduğunun ilan edilmesi. Bu, Temerrüt bu, dedikleri mi bu mudur? Yani? Evet moratoryum evet. ilan etmesi. Moratoryum ilan etmesi ve Tabii moratoryum borcumu ödemeyeceğim demek değil, borcumu şimdilik ödemeyeceğim demek. Ondan sonra da pazarlı oturulur moratoryumda. İşte borcunun yüzde ellisini öder, değerinin yüzde kırkını öder, yüzde altmışını öder. Şu anda mesela önerilen e, <gülüyor> e, iyimser çıkış planlarından bir tanesi Yunanistan Devleti'nin kendi borcunu ikinci el piyasası değerinden satın almasını sağlanması. Hı -hı. Şu anda yüz euroluk borç ikinci el piyasada belki altmış oraya kadar düşmüş olabilir daha ucuza borcunu erkenden almasını sağlanacak bir yardım bir hibe veyahut bir kredi verilmesi Yunanistan'a bu da düşünülen çözümlerden bir tanesi. Peki bu Yunanistanla ilgili olarak hani e, Yunanistan'ın sanayi kapasitesi falan ben çok iyi çok bilmiyorum. Da, çok az. Evet, çok az. Yani turizme dayalı bir sıçrama yapabilir. Bir de İrlanda'nın yaptığı gibi e, elindeki yetişmiş personel e, kalifiye personel e, stoğundan hareketle belki teknoloji hizmetler alanında e, İrlanda'nın yaptığını yapabilir ama tabi onu yapmak bir senede e, sonuç almayı getirecek şeyler değil bunlar. Hı -hı. Tur turizmde dışında kısa vadede e, bir de biliyorsunuz <gülüyor> Yunanistan'ın büyük e, e, sektörü e, uluslararası taşımacılık, deniz taşımacılığı bu onun da çok fazla şeyle alakası yok. Yunanistan'ın maliyetleriyle alakası olan bir şey değil. Dolayısıyla Yunanistan'ın sıkıntısı İspanya'dan, İtalya'dan, İrlanda'dan farklı olarak Yunanistan'da dan çıkış bile düşünürse kısa vadede bu çıkışın sağlayacağı büyüme etkisi sadece turizmle ilişkili. Turizmin de artması için Sadece Yunanistan'da fiyatların ucuzlaması yetmiyor. Bir de Avrupa'nın krizde olmaması lazım. Yani turist olacak durumda, hali turizmi el verecek durumda insan kalmış olması lazım geriye. <gülüyor> evet. Avrupa krize girerse. Şeye bakmıştık bununla bağlantılı olarak yine Yunanistan'ı incelerken... E, ...hazır sizde bulmuşken belki daha detay bilgi alabiliriz o konuda. Bu Yunanistan'ın mesela... Şu anda kendisine yapılan yardım paketleriyle ilgili faiz geri ödemesi buçuklarda ve 2014'ten itibaren %8,5'a çıkacağı evet, öngörülüyormuş evet, yıllık. Evet. Son 5 senede bir defa o da %2 civarında büyümüş Yunanistan mesela. Evet Yunanistan'ın büyümesi zaman... ama Avrupa Birliği ülkeleri içinde yeni üye olanlar hariç zaten %2 iyi bir rakam sayılıyor. Yani şunu demek istiyorum hani. O zaman Yunanistan'ın bu yardım paketleriyle kısa vadede veya hatta orta vadede bir nereye gidecek ben onu bilemiyorum. Ve oradan hareketle de ne olacak Avrupa Birliği için öyle bir ülke var şu anda. Şöyle bir şey düşünülüyor. Yunanistan'ın büyümesi kadar Yunanistan'ın vergi gelirlerini arttırması söz konusu. Arttırarak hmm. bu işten çıkması söz konusu. Biliyorsunuz Yunanistan'da çok ciddi bir vergi açığı var. Devlet harcamalarını... E, vergiler e, ka karşılamadığı gibi Yunanistan'ın e, kağıt üzerindeki e, vergileriyle e, gerçek vergiler arasında büyük bir uçurum var. E, biraz e, zannediyorum e, umut edilen e, büyüme kadar bu yeni yapılanmanın e, ve bu vergi kaçağının azaltılması ve gerçek vergi yükünün e, artması gibi ee, önlemlerle e, bu borcun azalması, büyümeyle e, sağlanması e, esas olarak büyümeyle sağlanması pek tasarlanmıyor gibi geliyor bana. Esas olarak bir e, devlet gelirlerinin arttırılması yöntemiyle e, borç yükünün orta vadede azalması. Evet bir ama, bir ama o da üst yani. kesimlerden, rengi kesimlerden öyle hmm. vergi artırmaya dair bir şeydi kolay olacak gibi di. Böyle bir öneride var mı hatırlamıyorum zaten. Ben başka bir şey sormak istiyorum bu. Öbür taraftan Avrupa'yı hep konuşuyoruz tabi ama öbür tarafta Amerika Birleşik Amerika Devleti. gelecek. Evet. evet. Yani bir buçuk trilyon dolarlık bütçe açığı var ve borçlanma tavanı 13, 14.14 14 milyarı buldu. 14 trilyon, trilyon, pardon. Trilyon dolar. Trilyon dolar. E, e, düşme ihtimali de var deniyor. Şimdi işte Şeyle, e, cumhuriyetçilerle demokratlar arasında çok ciddi bir bilek güreşi var. İki, Ağustos'ta e, şu, bir şekilde bitmesi gereken bir bilek güreşi var. E, o da e, demokratlar e, temel düşmemesi için, yani e, devletin bu 14 milyar, 14 trilyon dolarlık borcu ödeyebilmesi, devam etmesi için yeni borçlanma yapması lazım. Bu yeni borçlanmayı sağlayabilmesi için de e, bu e, borçlanma tavanının artırılması e, iznini istiyor, istiyor Barack Obama. E, demokratlar bunu destekliyorlar, Cumhuriyetçiler e, Kongrede e, buna karşı çıkıyorlar ve 2 Ağustos'a kadar da bir çözüm bulunması lazım. 2 Ağustos'a kadar bu borç e, tavanı, borçlanma izni e, tavanı artırılmazsa, evet, o zaman dediğin gibi temelüte düşme ihtimali çok yüksek ya. Bu biraz. E, Kağıt üzerinde bir ihtimal gibi gözüküyor. Çünkü pek öyle kolay kolay cumhuriyetçiler Amerika Birleşik Devletleri'ni düşürecek düşüren parti e, olma riskini e, alabileceklerini pek zannetmiyorum. Pek de kimse buna ihtimal vermiyor. Ama belli olmaz. Bu Tea Parti ekibi özellikle burada çok e, radikal bir e, e, karşı çıkışı var. E, onlar... E, bunun karşılığında e, çok ağır koşullar e, öne sürüyorlar. O koşulların Kongre'den geçmesi mümkün. Fakat Senatoda bu sefer Demokratlar çoğunlukta olduğu için e, reddedecekler. Zaten Obama da e, Senatodan bile geçse ben e, veto mu kullanacağım diyerek bunun baştan reddedeceğini e, e, söyledi. Şey e, istiyorlar. E, Ana ya yani bu e, bir amanman getirerek bir şey getirerek bir e, ilavi e, bildirge getirerek anayasaya e, federal devletin bütçesinin her koşulda dengede olması kuralını getirmeye çalışıyorlar. Bunu Türkiye'de savunanlar vardı zamanında anayasal e, bütçe e, fikri 90'larda Türkiye'de de savunuluyordu. E, her durumda federal bütçe denk bütçe olmalıdır anayasa gereği. Şimdi burada bitirmeden hemen şunu söyleyeyim. Ee, tabii burada e, çok büyük bir e, akıl tutulması ve bir e, hafıza kay yakın ha hafıza kaybı var. Ee, bu devletlerin, Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere Yunanistan da dahil buna ama Yunanistan'ın sorunu başka bir sorun. İrlanda, Fransa, İtalya, Almanya, bütün bu devletlerin son 3, İspanya başta olmak üzere son 3 yılda bu kadar yüksek oranda borçlanmalarının esas nedeni, Hı. birkaç nedeni var ama esas nedeni e, 2008 krizi. 2008 krizini e, sonuçlarını engellemek için devletler e, borçlanarak harcama e, vergilerden aldıkları gelirlerin üstünde bir harcama e, yaptılar. Ve bu sayede de 2008 krizi birçok ülkede... 6 ay veya 1 yıl süren bir daralmayla atlatıldı. Büyüme sağlanmadı. Ama çok büyük daralmalar bekleniyordu. Yani 1929 krizine benzer bir daralma bekleniyordu. 1929 krizinin 3-4 sene sonrasında Amerika Birleşik Devleti'nde işçilik %25'ti. Daralma %40 yani gayri safi millası yüzde kırk küçülmüştü. Bu daralmayı, bu resesyon şokunu büyük ölçüde karşılayan devletler oldular. Yani devlet, ver, devletler derken de vergi verenler aslında. Yani devlet <gülüyor> politikaları oldu. Vergi evet. verenler veyahut borçlandılar. Vergi evet. vermeyen, vergi alamadıkları yerde de devletler harcama yapıp borçlanarak bunu finanse ettiler. Evet. Borç oranları arttı. Ayrıca bütün dünyada bu liberal yaklaşım Vergi vermek yerine e, devlet harcamalarını azaltmak ideolojisini empoze ettiği için de eskisi kadar e, vergi alamıyor devletler. Evet alamıyorlar. Dolayısıyla borçlanmaya yoluna gidiyorlar. Dolayısıyla şu anda çok büyük bir e, haksızlık yapılıyor e, liberallerin e, söylemlerinde. Devletler sorumsuz davranıyorlar. Devletler sorumsuz davranmadılar. Devletler gerçekten sorunlu davrandılar. Az veya çok. Bir, Yunanistan'daki yapısal eski, yani tarihsel yapısal sorunu bir tarafa bırakalım. Devletler çok sorunlu davrandılar. Ee, e, FED müdahale edip de e, Bankaların bir kısmını kurtarmasaydı Amerika Birleşik Devletleri bugün çok daha büyük bir krizin içinde boğuluyor olacaktı. Benzer şey Amerika Avrupa Devletleri için geçiyor. Zaten o, o kriz korkuttuğu içinde için de e, sorumlu davrandılar. Öyle... Aynen kriz korkuttuğu için yani başka bir şey için değil. Krizden kurtarmak için. Evet. Yani o krizin 29 krizin ne olduğunu herkes daha iyi biliyor. Aklı başında olan herkes biliyor bunun ne demek olduğunu. Siyasal sonuçların da ne demek olduğunu çok iyi biliyorlar. Dolayısıyla bugün kalkıp devletler sorumsuz davranıyor, gelirlerin çok daha üzerinde harcıyorlar, har vurup parmağın savuruyorlar söylemi bu 2008 krizinin bugün büyük ölçüde etkisinin azalmış olmasını sağlayan etmeni inkar etmek demek. Ve bu nedenden dolayı da şimdi ikinci eğer bu okulda devam edilirse yani devletlerin bu borçlanma yapılarında uzun vadeli bir azaltmayı sağlayacak ama kısa vadede e, durumu devam ettirecek bir e, yeniden yapılanmaya izin verilmezse bu sefer 2008'de o, olmayan kriz 2012'de olacak. Evet, onu soracaktım son olarak ben de yani ikinci bir krizin de e, potansiyel olarak var. Potansiyel olarak adım, adım potansiyeller. sesleri var. Duyulabilir. Var. Yani bu o, orada. E, olmayan devletlerin, kamu, kamu yönetimlerinin müdahalesiyle absorbe edilen şok sorunu başka biçimde bu sefer devletler krizi, devletler borç krizi veya kamu borçlanması krizi biçiminde gelecektir. Kamu borçlanması krizi biçiminde geldiği zaman da üçüncü bir aktör yok artık müdahale edebilecek buna. Evet, ilginç. Peki, çok teşekkürler İyi Ahmet. Mi? Görüşmek üzere.